وأشهد أن لا إله إلا الله واتهو لا شريك له وأشهد أن محمد نبته ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء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 وَشَرَّ الْمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدَىٰ وَكُلَّ بِدَةٍ ظَلَالَىٰ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِى النَّارِ Caddetül Beydah şerhinde, Resulleri İman bölümünde, Musa Aleyhisselam'dan devam ediyoruz. Baya uzun bir röbet, bir tek bunu aktaracağız inşallah bu ders. Musa Aleyhisselam'ın denendiği şeyler, 116 numaralı rivayet, Said Bin Cübeyr dedi ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a Musa aleyhisselam hakkındaki seni birçok musibetlerle denemeden geçirdik. Ayetinde geçen musibetler neler idi diye sordum. Dedi ki ey İbni Cübeyr sabahleyin gel onun uzun bir hadisi var dedi. Sabah olunca vaat etmiş olduğu bu musibetler hadisini bana anlatması için İbni Abbas radıyallahu anh'a gittim şöyle anlattı. Said bin Cüber de İbn Abbas'ın en meşhur talebelerinden, tabiinden 49-50 yaşındayken Haccaç kafasını keserek öldürmüştür Said bin Cüber'i. Kendisi de çok yakın bir zaman sonra ölmüştür. Bundan dolayı öldüğü söyleniyor Haccaç'ın. Firavun ve Erkan'ı Allahu Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a onun zürriyetinden nebiler ve krallar çıkaracağı vadi hakkında müzakerede bulunuyorlardı. Onlardan birisi, muhakkak ki İsrailoğulları bunu bekliyorlar. Bunda hiç şüphe etmiyorlar. Bunun Yakub'un oğlu Yusuf olduğunu sanıyorlardı. O öldüğünde İbrahim'in Vadi böyle değildi dediler. Yusuf Aleyhisselam, biliyorsunuz Yusuf suresinde uzunca anlatılır kıssası. Normalde İsrailoğulları'nın diyarı Kenan diyarı denen yer, yani Şam bölgesi. Şam bölgesi deyince de hadislerde bugünkü Suriye'nin başkentini anlamayın. Şam bölgesi Arapların örfünde Şam deyince e, Filistin'i de kapsar. O bölgedir. Bugünkü o bölge Şam diye geçer. Hadislerdeki Şam odur yani. Bugünkü Sur Suriye, Filistin, Ürdün orası Şam'dır. Asıl diyarı orası. Yani e, İsrailoğulları'nın malum biliyorsunuz Yusuf suresinde uzunca anlatılın. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri, Sefere giderken kuyuya atıyor. Kuyudan yolcular onu alıyor. Sonra Mısır'a gidiyorlar. Mısır'da Firavun'a saraya satıyorlar çocukken Yusuf Aleyhisselam'ı. Yani Mısır başka bir diğer. Mısır'da Kıptiler var. Farklı bir ırk. Arap da değiller. Firavun'un soyu yani. Orada sonra Yusuf Aleyhisselam büyüyor. Malum işte orada devlet bakanı, hazine bakanı gibi bir şey oluyor kralın yanında. Ondan sonra... Surenin sonunda anlatılıyor Yusuf suresinde. Diğer kardeşleri ve anne babası da geliyor Mısır'a. Mısır'da yerleşiyorlar. O zaman hürmet görüyorlar. Ama zamanla artık ne kadar zaman geçiyor onu bilmiyoruz. Musa aleyhisselam zamanla gelindiğinde İsrailoğulları, yani İbrani'nin soyu diye geçer tarihte, zelil bir konuma iniyorlar. Yani hiç sevilmiyorlar halk tarafından. E genelde hizmetçiler ayak işlerini yapıyorlar. Filavunun ve Mısırlıların, Kıptilerin yani saraydan şeye düşüyorlar, kölelik gibi bir konum. Öyle bir şeye geliyorlar, öyle bir durumdalar yani. Musa Aleyhisselam'ın doğduğu ortam öyle bir durum. Firavul nasıl düşünüyorsunuz diye sordu. Müşavere ettiler ve nihayet topluca şu karara vardılar. Yanlarında büyük keskin bıçaklar olan adamlar gönderecekler. Bunlar İsrailoğullarının evlerini dolaşacak, Buldukları her erkek çocuğu kesecekler. Yani ayrı bir yerde yaşıyorlar zaten hani bölgeleri de şey başka. Böylece de yaptılar. Ancak İsrailoğulları büyüklerinin eceliyle öldüklerini, küçüklerinin ise boğazlandıklarını görünce şöyle dediler. Çok geçmeden İsrailoğullarını tüketeceksiniz. Ve onların üstlenmekte oldukları hizmetleri, işleri bizzat yapmak zorunda kalacaksınız. Bir sene doğan erkek çocukları öldürün, erkek çocukları azalsın. Bir senede bırakın. Onlardan hiç kimseyi öldürmeyin. Büyüklerden ölenlerin yerine küçükler yetişsin. Sizin onlardan öldürmeyerek sağ bıraktıklarınız hiçbir zaman çoğalmazlar ki onların sizden daha fazla olmalarından korkasınız. Böylece öldürdüklerinizle ihtiyaç duyacaklarınızı bitirmemiş, tüketmemiş olursunuz. Ve bu görüşte karar kıldılar. Erkek çocuklarının boğazlanmadığı senede Musa Aleyhisselam'ın annesi Harun'a gebe kalıp onu emniyet içinde ve aleni olarak doğurdu. Bir sonraki sene geldiğinde Musa Aleyhisselam'a hamile kaldı. Yani Harun Aleyhisselam genel zannın aksine büyüktür Musa Aleyhisselam'dan, abisidir. Kalbi üzüntüyle doldu. Ey Cüber'in oğlu! Kendisi hakkında beslenen niyetler yüzünden annesinin karnındayken onun başına gelen bu şey musibetlerdendir. Allahu Teala Musa'nın annesine korkma, üzülme, şüphesiz onu biz sana döndürecek ve Nebi yapacağız diye vahyetti. Ona şöyle emretti, onu doğurduğun zaman bir sandığa koy, sonra sandığı denize bırak. Musa Aleyhisselam'ın annesi doğurduğu zaman böylece yaptı. Oğlu kendisinden gizlenip ayrıldığında şeytan ona geldi ve kadın kendi kendine şöyle dedi. Ben oğluma ne yaptım? Benim yanımda boğazlanmış olsa ve onu kefenleyip gömmüş olsaydım, onu denizin hayvanlarına ve balıklarına atmış olmamdan elbette bana daha sevimli gelirdi. Su sandığı sürükleyip götürdü ve Firavun'un karısına ait cariyelerin su aldığı sahile ulaştırdı. Cariyeler sandığı görünce aldılar, açmak istediler. Onlardan birisi, şüphesiz bunda bir mal vardır. Şayet biz onu açarsak, onun içinde bulduğumuz şeyler hakkında kralın karısı bize inanmaz dedi. Buldukları şekilde onu yüklendiler. İçinden bir şey çıkarmadılar ve nihayet firavunun karısına ilettiler. Firavunun karısı sandığı açtığında bir çocuk gördü. Daha önce hiç kimse hakkında verilmemiş olan bir sevgi çocuğa karşı ona verildi. Musa'nın annesinin kalbi Musa'yı anmaktan başka her bir şeyden boş kaldı. İsrailoğullarının çocuklarını kesmek üzere görevlendirilenler bu durumu işittiklerinde ellerinde bıçaklarla Musa'yı boğazlamak üzere hemen Firavun'un karısına geldiler. Ey İbni Cübeyr işte bu da musibetlerdendir. Firavunun karısı onlara bırakın onu. Bu bir tek çocuk İsrailoğullarının sayısını arttırmaz. Bırakın ki Firavuna gideyim. Onu bağışlamasını isteyeyim. Eğer onu bana bağışlarsa siz güzel bir hareket yapmış olursunuz. Eğer boğazlanmasını emredecek olursa elbette ben sizi suçlamam dedi. Kadın Firavuna gitti ve benim ve senin gözün aydın olsun dedi. Cevrun senin için olsun ama benim ona ihtiyacım yok dedi. Bu Kasas suresinde geçer, baş kısımlarında. Zaten Musa Aleyhisselam'ın en bariz anlatılan, en çok anlatıldığı sure Taha suresi ve Kasas suresidir. Uzunca anlatılır. Annesinin onu tabutta bırakması, sonra gelişen olaylar bu iki surede en çok anlatılan yerleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisiyle yemin edilene yemin ederim ki şayet Firavun çocuğun kendisi için karısının söylediği gibi göz aydınlığı olmasını kabullenmiş olsaydı allah Teala nasıl karısına hidayet bahşetmişse ona da hidayet bahşederdi. Fakat Allah onu bundan mahrum etmiştir. Burada şuna da bir işaret var. Yani allah Teala'nın iman etmemiş bir kimseye onda görüde bir hayırdan dolayı hidayet etmesi bunun misali sahabelerden Hakim bin Nizam'dır. 60 yaşında Müslüman olmuştur. Eee Nebi Aleyhissalatu vesselam'a gelip soruyor. Ben diyor işte cahiliyede cömertlikle meşhur birisi. Misafir ağırlardım. Sırayım yapardım diyor. Bunların bana diyor bir faydası var mı diyor? Nebi Aleyhissalatu vesselam "Eslem ta'aleme selefeleke min hayır." diyor. Yani sen bunlar üzere bu geçen Senin, senin geçmişin üzere Müslüman oldun diyor. Yani bunu da e, ilim ehli Allah-u Teala'nın yani, e, şeriat dışında da fıtri hasretlerden dolayı bir şeyleri sevip buz edeceğine delil getiriyorlar. Allah-u Teala'nın burada da işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi Firavun bunu söyleseydi ona da hidayet gelirdi diyor. Yine fetret ehli meselesinde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Ee, aceme, araba, insanlara baktı diyor Ehli kitaptan kalanlar hariç Hepsine buğz etti diyor Yani bunlar Risalet ulaşmamış kimseler Ama e, Misak ve fıtrat meselesinden bahsetmiştik Ona aykırı davranan Ona aykırı hareketlerinden dolayı Allah'ın sevdiği ve buğz ettiği meseleler var Burada da ona bir şey var işaret Filavunun karısı Çevresindeki sütü olan Her bir kadına haber gönderdi ki Çocuk için bir süt anne sessin Onlardan herhangi bir kadın emzirmek için onu almışsa memesini kabul etmedi. Nihayet Firavun'un karısı çocuğun süt emmekten imtina ederek açlıktan ölmesinden korktu ve bu onu üzüntüye boğdu. Çocuğun insanların toplu olarak bulunduğu bir yere pazara çıkarılmasını emretti. Çocuğun memesini kabul edeceği bir süt anne bulacağını umuyordu. Fakat o hiçbirini kabul etmedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi üzüntüden şaşkın bir halde geldi de kız kardeşine izini sür, onu ara. Bakalım onun adını, sanını işleyecek misin? Çocuğum yaşıyor mu yoksa onu deniz hayvanları mı yemiş dedi. Allah'ın Musa Aleyhisselam hakkında kendine olan vaadini unutmuştu. Yani Allah Azze ve Celle'nin biz onu sana döndüreceğiz diyor Musa Aleyhisselam'ın annesine. Taha suresinde geçtiği üzere o vaadi unutmuştu. Kız kardeşi kimseye hissettirmeden onu uzaktan gözetledi. Süt anne bulmaktan ümitlerini kestikleri sırada sevinçle onu emzirmeyi sizin için üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi dedi. Onu aldılar ve nereden biliyorsun? Ona iyi davranacaklarını ne biliyorsun? Çocuğu biliyorlar mı diye sordular. kasas suresinde de Allah Azze ve Celle, Biz diyor Musa'nın annesinin kalbine sabitlik vermeseydik işi açığa çıkaracaktı diye geçiyor. Ve bu hususta şüpheye düştüler. Ey İbni Cübeyr işte bu da musibetlerdendir. Kız kardeşi ona iyi davranmaları ve şefkatli olmaları ancak kralın süt annelerine rağbetleri, kraldan bir fayda ummaları yüzündendir dedi. Onu gönderdiler de Musa Aleyhisselam'ın annesine gelip ona durumu haber verdi. Musa annesi geldi. Çocuğu kucağına koyar koymaz hemen memesine uzanıp emmeye başladı. O kadar ki iki yanı sütle doldu. Firavun'un karısına çocuğun için bir süt anne bulduk diye müjdeler gitti. Musa Aleyhisselam'ın annesine haber gönderip onu ve çocuğu getirtti. Çocuğun ona karşı davranışını görünce ''Burada kal, bu oğlumu emzir, ben onu sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmedim.'' dedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi, ben evimi bırakamam. Evimde zayi olacak bir çocuğum var, onu bırakamam. Eğer gönlün hoş olacaksa onu bana ver, evime götüreyim, benimle birlikte olsun. Elimden gelen hiçbir hayre esirgemez, onun için yaparım. Şu kadar var ki evimi ve evdeki çocuğumu bırakacak değilim dedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi Allahu Teala'nın kendisine daha önce vaat etmiş olduğu bir takım şeyleri de zikretti. Bu Firavun'un karısına çok zor geldi ve anladı ki Allah vaadini mutlaka yerine getirecektir. Musa Aleyhisselam'ın annesi çocuğunu hemen o gün alıp evine döndü ve Allahu Teala onu güzel bir şekilde yetiştirip hakkında takdir buyurdukları için muhafaza buyurdu. İsrailoğulları içinde bulundukları zulüm ve alay edilmekten kurtulabilmek üzere kasabanın bir köşesinde kalmakta devam ediyorlardı. Musa aleyhisselam yürümeye başladığında Firavun'un karısı Musa'nın annesine çocuğumu bana gösterir misin dedi. O da Firavun'un karısına çocuğu ona göstereceği bir gün vaat etti. Firavun'un karısı hazinedarları, süt anneleri ve ket hüdalarına şöyle dedi. Sizden hiç kimse kalmayıp bugün oğlumu hediyelerle karşılayacak. Ben emniyetli bir adamı gönderip sizden her birinizin yapacağını saydıracağım. Musa aleyhisselam annesinin evinden ayrılışından Firavun'un karısının yanına varıncaya kadar kendisini karşılayanlar tarafından hediyelere boğuldu. Firavun'un karısı yanına girdiğinde de bizzat o kendisine hediyeler verdi. İkramda bulundu ve buna çok sevindi. Firavun'un karısı Musa Aleyhisselam'ın annesine de ona iyi bakmasından dolayı hediyeler verdi ve sonra kendisine hediyeler versin ve ikramda bulunsun diye onu Firavun'a götüreceğim dedi. Çocuğu Firavun'un yanına soktuğunda Firavun onu kucağına aldı. Musa Firavun'un sakalını tutup yere doğru asıldı. Allah düşmanlarından azgınlar Firavun'a. Allah'ın peygamberi İbrahim'e olan vaadini görmez misin? Şüphesiz o sana mirasçın olacağını, sana üstün gelip seni devireceğini sanmıştır dediler. Firavun Musa'yı boğazlamaları için cellatlarına haber gönderdi. Onun hakkında arzulanan ve onun düçar kaldığı her bir beladan sonra Ey İbni Cübeyr! İşte bu da musibetlerdendir. Firavun'un karısı gelip, ''Bana bağışlamış oldun, bu çocuk hakkında senin aklına gelen bu fikirde nedir?'' dedi. Firavun, ''Görmez misin, beni devireceği ve bana üstün geleceği sanılıyor.'' dedi. ''Kadın, benimle senin aranda öyle bir şey yap ki bununla gerçek ortaya çıksın. İki kor, iki de inci parçası getirdi Bunları çocuğa yaklaştır. Eğer incileri tutar da korlardan sakınırsa bir ki çocuğun aklı eriyor.'' ''Eğer incileri istemez ve koruları alacak olursa sen de bilirsin ki hiç kimse aklı eler olduğu halde inciler yerine korları tercih etmez.'' dedi. Musa aleyhisselama iki kor ve iki inci yaklaştırıldı da firavunun elini yakacak korkusuyla iki koru onun elinden yakalayıp aldı. ''Kadın görmüyor musun?'' dedi. Böylece allah Teala onun Musa Aleyhisselam hakkında düşünüp niyetlenmiş olduğu şeyi ondan çevirip engelledi. <gülüyor> Şüphesiz Allah işini ulaştıracağı yere ulaştırındır. Musa Aleyhisselam buluğa erdiğinde güçlü, kuvvetli bir erkek olmuştu. Onunla beraberken Firavun ailesinden hiç kimse İsrailoğullarından kimseye bir haksızlık yapmıyor, onlarla alay edemiyordu. O kadar ki bütünüyle bundan vazgeçtiler. Bir gün Musa aleyhisselam şehrin bir köşesinde yürürken birbiriyle dövüşen iki kişi gördü. Birisi Firavun taraftarı, diğeri İsrailoğullarındandı. İsrailoğullarından olanı Firavun taraftarına karşı Musa'dan yardım istedi. Musa aleyhisselam buna şiddetli öfkelendi. Zira onu tanıyor ve İsrailoğullar katındaki derecesini okuyor. Onun İsrailoğullarını nasıl koruduğunu biliyordu. Musa'nın annesinden başka insanlar bu tanışmanın süt kardeşliğinden geldiğini bilmiyorlardı. Ayrıca Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a başkalarına bildirmediklerini bildirip onu muttali kılmıştı. Musa Aleyhisselam Firavun taraftarına vurup onu öldürdü. İsrailoğullarından olan o adam ve Allah'tan başka hiç kimse o ikisini görmemişti. Musa Aleyhisselam adamı öldürdüğünde bu şeytanın işidir. Zira o apacık saptıran bir düşmandır demiş ve şöyle ilave etmişti. Kasas suresi 15 ve 16'da geçtiği üzere Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Bağışla beni. Bunun üzerine onu bağışladık. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahim olandır. Yani Musa Aleyhisselam anlatıldığı üzere çok kuvvetli kalıplı birisi. Ee, ayette de kadı aleyh diye geçiyor. Yani bir tefsirlerde yumruk vuruyor vurdu adam ölüyor bu hiddet ve öfkesini de Nebi Aleyhisselatü Vesselam Dedir Savaşı'nda esirler hakkında ashabına danıştığında Ebu Bekir Radyalan diyor ki onlar senin akrabaların amcanın çocuklarıdır onları sal diyor fidye al diyor Ömer Radyalan da diyor ki onları öldür diyor Daveter beter ya diyor yani, akrabanın çocukları sana yaptıklarına bak diyor, öldür onları diyor İşte orada Nebi Aleyhisselam'da Ebubekir Radıyallahu'nun sen diyor işte İbrahim'le bir rivayette İsa gibi hüküm verdin Rabbim onlara başla sen de diyor Ömer Radıyallahu da Musa'ya benzetiyor ve Nuh Aleyhisselam'a onlar gibi şey verdin diyor hüküm verdin diyor. Böylece Musa Aleyhisselam şehirde korku içerisinde olayları takip etmeye başladı. Firavunun yanına geldiğinde ona İsrailoğulları Firavun ailesinden birini öldürdü. Bizim hakkımızı al, onlara acıma, kolaylık gösterme denildi. Bana katili bir de olaya şahit olanı bulup getirin. Şüphesiz kral delilsiz, ispatsız olarak kavminden hiç kimseyi tutuklamak niyetinde olmadığına göre benim için bu hususta bilgi toplayın, ben de sizin hakkınızı alayım dedi.'' Onlar dolaşıp hiçbir delil ve ispat bulamazken ertesi günü İsrailoğullarından aynı adam Firavun ailesinden olana karşı Musa Aleyhisselam'dan yine yardım istedi. Onlara rastladığında daha önce yaptığına pişman olan Musa Aleyhisselam gördüğünden hoşlanmadı. İsrailoğullarından olana kızdı. Firavun ailesinden olanı tutmak isterken İsrailoğullarından olan adama dün ve bugün yaptığından ötürü Doğrusu sen besbelli bir azgınsın dedi. Kendisine bu sözü söyledikten sonra İsrailoğullarından olan adam Musa Aleyhisselam'a baktı ve onun Firavun ailesinden olan adamı dün öldürdüğü zamanki gibi öfkesine benzer öfkeli bir halde gördü. Kendisine doğrusu sen besbelli bir azgınsın demesinden sonra Musa Aleyhisselam'ın kendisini kastetmiş olmasından korktu. Halbuki Musa Aleyhisselam onu kastetmiyor. Ancak Firavun ailesinden olanı kastediyordu. Yani burada bu tefsir olmasa, İbn-i Abbas Radiyallahu Hanım'ın bu açıklaması olmasa, ayet açıp bakın inşallah, burada hani bunu bizim bu şekilde anlama ihtimalimiz biraz az. Bu tarz şeylerde bu tefsir mesela oradaki kapalılığı gideriyor İbn-i Abbas Radiyallahu Hanım'a dengeli. İsrail olan adam, ey Musa! Dün bir cana kıydın gibi bana adamı kıymak istiyorsun dedi. Kasas suresi 19. Bu sözü sadece Musa Aleyhisselam'ın kendisini öldürmek istediğini sanarak korkusundan söylemişti. Yani doğrusu sen beşberle bir azgınsını kendisine söylediğini sanıyor. İsrailoğlarından olan Halik ve Firavun'un ailesinden olana söylüyor. İki düşman birbirinden ayrıldılar ve Firavun ailesinden olanı gidip İsrailoğullarından olan adamdan işitmiş olduklarını onlara haber verdi. Onun, dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun dediğini söyledi. Firavun, Musa'yı öldürmeleri için cellatlarını gönderdi. Firavun'un adamları büyük yolda adetleri üzere yürümeye başlayıp Musa'nın peşine düştüler. Musa'nın kendilerini geçmiş olacağına ihtimal vermiyorlardı. Şehrin uzak bir köcesinden Musa'nın taraftarlarından birisi gelip kısa yoldan onların önüne geçip Musa'ya ulaştı ve durumu ona haber verdi. Ey İbni Cübeyr! İşte bu da musibetler musibetlerdendir. Musa Aleyhisselam Medyen'e doğru yola çıktı. Bundan önce herhangi bir belaya uğramış değildi. Yol hakkında Rabbine karşı hüstizandan hiç başka hiçbir bilgisi de yoktu. O şöyle diyordu. Umarım ki Rabbim beni yolun doğrusuna hidayet eder. Medyen suyuna varınca davarlarını sulayan bir insan topluluğu gördü. Ve onlardan başka sürüleri sudan alıkoyan iki kadın buldu. Kasas suresi 22-23 Yani orada koyunlarını bir kıyıda toplamış iki kadın görmüştü. O ikisini sizin durumunuz nedir ki insanlarla beraber koyunlarınızı sulamıyor, ayrı duruyorsunuz diye sordu. Onlar da bu kalabalığa karışıp koyunlarımızı sulamaya gücümüz yok. Onların havuzlarından artanları bekliyoruz dediler. Onların koyunlarını verdi. Kova ile o kadar çok su çekiyordu ki çobanların koyunlarını sulayan ilkleri oldu. Kızlar koyunlarıyla birlikte babalarına döndüler. Musa aleyhisselam da ayrılıp bir ağacın gölgesine durdu. Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. Kasas suresi 24'te geçtiği üzere böyle diyordu. Kızların babaları onların koyunlarının karınları ve memeleri dolu olarak çabucak dönmelerini garip karşılayıp bugün sizde bir şey var dedi. Musa'nın yaptığını ona haber verdiler. Kızların babası kim? Şuhayb Aleyhisselam. Ayette ismen geçmesin. Kız Musa'ya gelip onu davet etti. Kızların babasıyla konuştuğunda o korkma artık zalimler güruhundan kurtuldun. Yani Kasas suresi 25'te böyle dedi. Ne Firavun'un ne de kavminin bize karşı herhangi bir gücü yoktur. Biz onun ülkesinde değiliz dedi. Kızların birisi babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve emin kişidir. Kasas suresi 26'da böyle dediler. Yani kaviyul emin diye geçiyor ayette. Eee emanet için iki şart aranır yani. Bir eminlik, iki ehliyet. Allah azze ve celle'de Nisa suresi 58. ayette eee "İnna Allaha yemurukum en tu'eddul emanete ila ehliha." diyor. Yani Allah size emanetleri ehline vermenizi emin diyor diyor. Ehline vermek ehli olması ve emin olması gerekir. Yani iki tane şart gerekir. Ee, hani bu emanet, ehliyet. işte güçlü emin yerine göre değişebilir. Mesela hadis usulünde ne demiştik? İki şart olarak. Adalet ve zapt. Adalet, kişinin emin olması. Oradaki eminlik ne? Yani yalan söylememesi, fısk işlememesi. Yerine göre bidatçı olmaması, hafızasının çok kötü olmaması, doğru aktarım, estağfurullah, hafıza ikinci mesele. Yalan söylememesi, fasık olmaması, kafir olmaması, bunun gibi. İkinci şart ehillik, ehil olması, ehliyet. Yani nedir? Zaptı. Doğru aktarabiliyor mu, doğru ezberleyebiliyor mu? Yani burada da e, babaları tutacağı kişiyi çalıştıracak. Çalıştıracağı adam kolsuz olsa, isterse... Yani peygamber olsun o isen. Bir şey ifade etmez, kolsuz olsa, yürüyemese. O yüzden emin olması, adaletli, salih bir kimse olması yeterlidir. Hem emin, dürüst hem de işine ehil. Buradaki ehillik güçlü olmaz. Ayette de işte kavi diye geçer, emin diye. Kızların babasının kıskançlığı onu bu sözü söyleyen kızına Onun kuvvetini ve emin oluşunu nereden biliyorsun demeye sevk etti. Kız kuvvetine gelince, sen onun bizim için su sularken kovayı nasıl çektiğini görmedin. Şüphesiz ben su sulama konusunda ondan daha güçlü hiçbir kimse görmedim. Emin oluşuna gelince, ben ona gittiğim zaman bana baktı. Ben ona baktım. Benim bir kadın olduğumu fark eder etmez, başını yere eğdi ve hiç kaldırmadı. Yani... Örtü öyle bir örtü ki kadın mı mi onu bilmiyor. Ta ki ben ona senin mesajını ulaştırıncaya kadar. Tabi orada erkekler de coğrafi olarak yüzlerin örttüğü için onun da etkisi var. Sonra bana ardımda yürü ve bana yolu tarif et dedi. Babasının gönlü ferahladı. Kızının söylediklerinde hüsnizanda bulundu. Kızların babası Musa'ya şöyle dedi. Yani kızları bunu anlatıyor ki hem babalarının kıskançlığı diye anlatıyor İbn-i Abbas Radiyallahu Hanım'a hem de bu meseleyi açıklıyor. yani Hem kuvvetli hem emin olmasını açıklıyor. Dediğim gibi yani orada zamanda erkeklerde de örtü tam olduğu için kölde özellikle. Hatta e, İbn-i Habib'in Arap Kültürü kitabında yakışıklılığından dolayı yüzünü örten kişiler zikrediliyor bazı yerde. Öyle bir mesele de var yani. Ve onları saymış Kızların babası Musa'ya şöyle dedi. Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet on yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Ama sana zahmet vermek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Kasas suresi 27. Musa aleyhisselam da böylece yaptı. Allah'ın peygamberi Musa üzerine 8 sene vacip olmuştu. İki senesi ise onun vaadi olup Allahu Teala onun vaadini yerine getirdi ve süreyi 10 seneye tamamladı. Said bin Cüber dedi ki, Hristiyanlardan ve onların alimlerinden biri bana rastladı da Musa'nın yerine getirmiş olduğu iki süre hangisidir biliyor musun diye sordu. Ben hayır dedim, o gün gerçekten bilmiyordum. İbn-i Abbas'a kavuştum ve bunu kendisine anlattığımda şöyle dedi. Bilmiyor musun ki Allah'ın peygamberi üzerine 8 sene vacip olmuştu. Allah'ın peygamberinin ondan bir şey eksiltme hakkı yoktu. Ayrıca o Musa'nın vaat etmiş olduğu vaadini Allah'ın yerine getireceğini de biliyordu. Böylece o 10 sene geçirdi. O Hıristiyanla karşılaştım ve bunu kendisine haber verdiğimde şöyle dedi. Senin kendisine sorduğun ve sana haber veren bu konuda senden bilginmiş dedi. Ben evet hatta daha da üstün dedim. Musa Aleyhisselam ailesiyle beraber yürüyüp gittiğinde Allahu Teala'nın Kur'an'da anlatmış olduğu ateşi görmesi, asası ve hiçbir hastalık olmazsın bembeyaz bir halde elini cebinden çıkarması gibi ayetleri meydana geldi. Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya bir adam öldürdüğünden dolayı Firavun ailesinden olan korkusundan ve dilindeki düğümden şikayet etti. Dilinde bir düğüm vardı ki çokça konuşmasını engelliyordu. Ayrıca kendisine yardımcı olması diliyle fasih olarak anlatamadığı birçok şeyi kendisi yerine konuşması için kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olmasını Rabbinden istemişti. Bu da Taha suresinde geçer duasını çoğumuz biliyoruzdur. Rabbi Rabbişrah li sadri diye başlıyor ve istirli emri dilime genişlik ver vecalli vezir amminehli ve işte ailemden bana bir vezir bir yardımcı kıl yardımcı şeyap diye. Allahu Teala onun isteğini kendisine verdi. Dilindeki bağı çözdü. Haruna vahy edip Musa'ya iltica etmesini emretti. Musa Aleyhisselam yanında asasıyla yola çıkıp nihayet Harun Aleyhisselam ile buluştu. İkisi birlikte Firavuna gittiler. Kendilerine izin vermeyerek Bir süre kapısında bekletildiler Şiddetli bir engellemeden sonra Nihayet onlara izin verildi de Doğrusu biz seni Rabbinin Elçileriyiz dediler Taha suresi 47 İkinizin Rabbi kimdir dedi Firavun dedi bunu yani Ve Allah-u Teala'nın Kur'an'da sana Anlatmış olduklarını ona haber verdiler Taha suresinde Bundan sonraki ayetlerde geçer Sonra Firavun Siz ikiniz ne istiyorsunuz dedi Ve ona öldürdüğü adamı hatırlattı. Musa aleyhisselam senin de işittiğin sözle özür beyan edip Allah'a iman etmeni ve İsrailoğullarını benimle beraber göndermeni istiyorum dedi. Firavun bunu kabul etmedi ve şayet sadıklardan isen o zaman bir ayet getir dedi. Şuhara suresi 154 Musa aleyhisselam asasını yere attı. Bir dene görsünler o ağzını açmış Firavun'un üzerine koşan kocaman bir yılandır. Firavun onun kendisine yöneldiğini görünce ondan korktu. Tahtından atladı ve onu kendisinden engellemesi için Musa'dan yardım istedi. Musa Aleyhisselam onun bu isteğini yerine getirdi. Sonra elini cebinden çıkardı ve Firavun ala, ala tenlilik gibi bir hastalık olmaksızın onun elinin bembeyaz olduğunu gördü. Sonra Musa elini tekrar cebine koydu da eli önceki rengine döndü. Firavun gördükleri hakkında çevresindekilerle istişare etti. Ona bu iki sihirbaz sihirler ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve örnek olan yolunuzu yok etmek istiyorlar dediler. Taha suresi 63 Ve Musa aleyhisselamın istediklerinden hiçbirisini vermeyi kabul etmediler. Firavun'a bu ikisi için sihirbazları topla. Sihirbazlar senin ülkeninde çoktur. Sihrinle bu ikisinin sihrine böylece üstün gelirsin dediler. Firavun şehirlere haberciler gönderdi ve her bir bilgin sihirbaz onun için toplandı. Firavun'a geldiklerinde bu sihirbaz ne ile sihir yapıyor diye sordular. Yılanlarla iç görüyor dediler. Araplar da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a karşı Nebi'nin kendi dediği üzere en büyük verdiği ayet Nebi'ye verilen nedir? Kur'an'dır. Allah'ın kitabıdır. beyandır Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam İnne minel beyan-i sihra diyor. Beyanın bir kısmı sihirdir diyor. Araplarda hani dikkat ederseniz Behkel müşrikler en çok ona şeyleri yolluyorlar. Araplarda zaten üstünlük sebebi. Şairlerini yolluyorlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı. onu alt etmek için, ona şey yapabilmek için. Onlar Allah'a yemin ederiz ki yeryüzünde bizim yılanlar, ipler ve değneklerle yapmakta olduğumuz sihri yapacak hiç kimse yoktur. İşte Mekke'li müşriklerde diyor ki dünyada diyor şiiri Arap şiirini bizden iyi bilen yoktur diyor. En iyi bildiklerini nebiye yolluyorlar. Hani e, nebinin dede gibi beyanın bir kısmı siirdir diyor hani. Aynı şey hemen hemen yaşadıkları. Firavun eslabı. Eğer galip gelenler biz olursak mükafatımız ne olacak? Sihirbazlar soruyor dediler. Firavun onlara siz benim akrabalarım ve has adamlarımsınız. Sebep istediğiniz her şeyi size yapacağım dedi. Bayram günü sözleştiler ve insanların kuşluk vakti toplanmasını kararlaştırdılar. Onların bayram günlerine zinet günü denirdi. Ayette de geçer bu şekilde Taha suresinde. Sait bin Cübeyr İbn Abbas radıyallahu anhu'nun kendisine şöyle naklettiğini söyledi. Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve sihirbazlara galip getirdiği zinet günü Aşura günüdür. Geniş ve düz bir yerde toplandıklarında insanlar birbirlerine şöyle diyorlardı. Eğer onlar galip gelirlerse büyücülere der ki biz de tabi oluruz. Şu ara 40. Bununla Musa ve Harun aleyhisselamı kastediyor ve ikisiyle alay ediyorlardı. Sihirbazlar sihirlerinin güçlüğüne inanarak Ey Musa sen mi atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım dediler Arap suresi 115 Musa Aleyhisselam'ın hayır siz atın demesi üzerine iplerini ve değneklerini atıp Firavun'un hakkı için elbette biz galip gelenleriz dediler. Şuhara suresi 44 Musa Aleyhisselam onların sihrini görünce içinde bir korku hissetti. Allahu Teala ona asasını atmasını vahyetti. Asasını yere atar atmaz ağzını açmış büyük bir ejderhaya dönüştü. Sihirbazların değnekleri ipleri karışmaya başladı ve ejderha karşısında boğazlanmaya razı olup boyun eğmiş bir koyun gibi oldu. Bunlar ejderha tarafından yutuldu da nihayet yutulmadık ne bir değnek ne de bir ip kaldı. Sihirbazlar bu durumu anlayınca şayet bu bir sihir olsaydı bizim sihrimiz karşısında bu duruma yükselmezdi. Fakat bu Allah'tan olan bir iştir. Biz Allah'a ve Musa'nın getirdiklerine inandık. İçinde bulunduğumuz durumdan Allah'a tövbe ediyoruz dediler. İşte orada Allahu Teala Firavun ve taraftarlarının belini kırdı. Hakkı üstün getirdi. Onların yapa gelmekte oldukları da batıl oldu. İşte orada yenildiler. Hor ve hakir olarak geri döndüler. Aras Suresi 119 Bu arada Firavun'un karısı üzerindeki süslü elbiseleri atmış. Musa'nın Firavun ve taraftarlarına üstün gelmesi için Allah'a dua ediyordu. Firavun'un ailesinden onu görenler, Firavun ve taraftarların acımasından dolayı üzerindeki süslü elbiseleri attığını sanmıştı. Halbuki o ancak Musa aleyhisselam için olan üzüntüsünden böyle yapmıştı. Musa aleyhisselam Firavun'un yalancı ile uzun süre kaldı. Bir ayet getirdiği zaman ayet esnasında İsrail onunla beraber göndereceğini vaat ediyor. Ayet geçince ise sözünden dönüp, ''Senin Rabbin bundan başkasını yapmaya güç yetirebilir mi?'' diyordu. Allahu Teala Firavun kavmi üzerine ayrı ayrı ayetler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan mucizelerini gönderdi. Bunların her birinde Firavun Musa'ya yalvarıyor, bu musibetin kendisinden kaldırılmasını, engellenmesini istiyor ve İsrailoğullarını kendisiyle beraber göndereceği konusunda ona teminat veriyordu. Her biri bir musibet olan olan ayetler ondan kaldırıldığında ise sözünden dönüyor, ahdini bozuyordu. Nihayet Allahu Teala Musa'ya kavmini geceleyin çıkarmasını emretti. Sabah olduğunda Firavun onların kaçıp gitmiş olduklarını görerek şehirlere adam toplayıcılar gönderdi. Kalabalık ve büyük bir ordu ile peşlerine düştü. Allahu Teala denize şöyle vahyetmişti. Kulum Musa asasıyla sana vurduğu zaman 12 parçaya bölün ki Musa ve beraberleri beraberlerin beraberlerindekiler geçsindir. Henüz içeride kalan Firavun ve taraftarların üzerine kapan. Musa Aleyhisselam denize asasıyla vurmayı unuttu. Denize ulaştı. Musa asasıyla denize vurmayı unutur da Allah'a asi olmuş olur korkusuyla denizin korkunç bir gürlemesi vardı. İki topluluk birbirini görüp yaklaştıklarında Musa Aleyhisselam'ın asabı bize yetiştiler. Rabbinin sana emrettiğini yap. Şüphesiz o yalan söylemedi, sen de yalan söylemedin dediler. Musa Aleyhisselam denize geldiğim zaman geçebilmem için 12 parçaya bölüneceğini bana vaat etmişti dedi. Ve bundan sonra asasını hatırlayıp denize asasıyla vurdu. Bu Firavun ordusunun öncülerinin Musa'nın ordusunun artçılarına iyice yaklaştığı bir zamanda olmuştu. Rabbinin emrettiği ve Musa'ya vaat ettiği gibi deniz yarıldı. Musa ve ashabının tamamı denizi geçip Firavun ve ashabı denize girdiklerinde yine Allah-u Teala'nın emrettiği gibi deniz onların üzerine kapandı. Musa aleyhisselam denizi geçtiğinde ashabı biz Firavun'un boğulmuş olmasından korkuyoruz. Ve onun helakından emin değiliz. Boğulmuş, boğulmamış olmasından korkuyoruz ve onun helakından emin de değiliz dediler. Musa Rabbine dua etti. Onun duası üzerine Firavun'u cesediyle denizden çıkardı. Ve nihayet onun helak olduğuna kesin olarak inandılar. Sonra putlara tapının bir kavme rastladılar ve dediler ki Ey Musa onların ilahları olduğu gibi bize de bir, bir ilah yap. O da dedi ki Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz. Şüphesiz ki bunların içinde bulundukları yok olmaya mahkumdur. Ve yapmakta oldukları şey de batıldır. Arab Suresi 138-139 Bu kalanına haftaya devam edelim işçiler. Rivayet bayağı uzunmuş. Burada bırakalım. Sübhanak Allah'ın müebbihemdik <Sessizlik> ve şedvenle ilahe illa en tevahdekele şerikelek ve estağfirike ve tevbilek. Awn ni'n eisiau.